Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabb'u olan Allahu u Teala'yadır. Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Futsulat suresinin 33, 34, 35 ve 36. ayetleri Allah'a ibadete davet eden ve salih amel işleyip ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel hasletle önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin bir dostun gibi olur. Bu haslete ancak sabredenler, hayre ve ruh olgunla sahip olanlar erişirler. Eğer şeytandan sana bir vesvese gelirse hemen Allah'a sığın buyruluyor. Peygamber Efendimiz... Mekke'de Hakk'a davet ederken en acımasız, en şiddetli bir muhalefetle karşılaşıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve şerefli arkadaşlarının susturulması ve tuttukları doğru yoldan döndürülmesi için insafa, akla sığmayan yollara başvuruyorlardı. İftiralara ve ithamlara maruz kalıyorlardı. Her türlü tertif ve komplolar hazırlanıyordu. Yoğun bir karalama kampanyası vardı Toplumu Allah'ın dini hakkında Rahmet elçisi ve Müslümanlar hakkında Büyük çarpıtmalar yapıyorlardı Müslümanların bu kara propagandalara karşılık vermeleri mümkün değildi Onların gücü bunlara yetmiyordu Zayıf Müslümanlara ezalar ve cefalar ediliyordu Bundan dolayı Müslümanlardan bir kısmı Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyordu. Ayrıca Mekke'nin ileri gelen müşrikleri bir grup oluşturmuşlardı. Kabadayılardan, serserilerden oluşan bir grup kurmuşlardı. Bu serseri grubu Peygamber Efendimiz'in peşine takmışlardı. Bu grup Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gölge gibi takip ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in konuşma zamanlarında gürültü çıkartıyorlar, ve böylece konuşmasının anlaşılmasını engelliyorlardı. Bu grup Peygamber Efendimizin toplantılarını dağıtıyorlardı. Bozgunculuk yapıyorlardı. Müslümanların bu şartlarda hiçbir başarı şansı gözükmüyordu. Bu şartlarda gelen ayetler yol işaretlerini belirliyordu. Önce iyilikle kötülüğün bir olmadığı vurgulanıyordu. İslam karşıtları medenli fırtınalar. Kasırgalar estirse de Kötülük dalga dalga gelse de Bütün bu dalgalar kasırgalar Dinecekti vicdanlar Hakkın sesiydi Kötülüğe alet olanlar bir yana Bizatihi kötülüğü yapanlar da Zaman içerisinde bunca Yalanlarının bunca iftiraların Ağırlığı altında Vicdanın ezilmeye Derin huzursuzluklar yaşamaya başlayacaklardı En azından iş dünyalarında bir zafiyet Zafiyet bir zayıflık oluşmaya başlar. Suçluluk duygusundan kendilerini kurtaramazlardı. Değil başkalarının gözünde bir değerli olma, Kendi gözlerinde bile değerlerini yitirmeye başlarlardı. Kötülük ilk başta dalga dalga gelirken, iyiliğin yok edileceği, hakikatin boğulacağı izlenimini uyandırıyordu. Ama süre içinde vicdanlar haktan yana dönüyordu. Zira vicdanlar zifiri karanlığın girdabında değilse, iyi ile kötüyü, hak ile batılı görebiliyordu ve güzellikten yana, haktan yana dönüyordu. Hakkın safında yerlerini alıyorlardı. İyilik, güzellik kalplerin kapısını açıyordu. Daha doğrusu kalpler iyiliği, güzelliği görünce kapılarını açıyorlardı. Kalpler fethediliyordu. Hatta kalpler ciddi boyutlarda kötülüğe bulaşmış olsalar bile hakikatin güzelliğine rağm olmaktan kendilerini alamıyorlardı. Bir de şu vardı. İyilik ve kötülük açık bir şekilde karşı karşıya gelince iyiliğin nedenli hayati bir değer olduğu daha berrak gözüküyordu. Hayır ve şer Uzun bir müddet mücadele ettiğinde kalpler kötülüğe karşı kendilerini kilitliyorlardı ve kötülükten nefret ediyorlardı. Ayet-i de müminler gönüllere bir mana öğretiyordu. Bir mananın hayat haline gelmesi isteniyordu. Ayette sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin bir dostun gibi olur buyuruluyordu. Öğretilen mana kötülüğe sadece iyilikle değil İyiliğin en iyisiyle güzelliğin en güzeliyle karşılık verilmesi öğretiliyordu Yani bir kişi size kötülük yaparsa ve siz de onu affederseniz bu bir iyilik olmuş olurdu Ama iyiliğin iyisi o kişiye kötülük yapma fırsatı elinize geçmişken Ona ihsan ve ikramda bulunmanızdır Anadolu'da şöyle bir ifade vardır İyiliğe iyilik her kişinin karıdır. Ama kötülüğe iyilik her kişinin karıdır. Her cuma hutbesini noktalarken okunan Nahl suresinde Allahu Teala yaptığınız işleri en güzel şekilde yapmanızı emrediyor buyuruyordu. İnsanlığın tabiatında genel bir işleyiş vardı. Güzellik güzelliği getirirdi. Daha bir güzellik daha bir güzelliği getirirdi. Gönüller, güzellikler açılırdı. Size küfredildiği zaman hiç ses çıkarmazsanız bu bir haslettir, bu bir güzelliktir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemektir. Ama bu sükutunuz küfredenin ağzını kapatmasına yetmeyebilir. Ama size küfredene hayır dua ederseniz o zaman size düşmanlık eden sükutu tercih edecektir. Utanma atmosferine girmekten kendini alamayacaktır Eğer bir kişi size zarar vermek için Her fırsatı değerlendiriyorsa Fırsatını bulduğunda da kötülük yapıyorsa Bütün bunlara rağmen siz Sessiz kalmaya, sabretmeye devam ediyorsanız Ola ki karşınızdaki kişi Daha bir şımaracak, daha bir ilkelleşecektir Belki de daha bir üstünüze gelecektir ama onun fitne ve fesadı devam ederken o bir zor duruma düşerse, siz de ona yardım ederseniz onun size karşı o şerli tavrı kökten değişecektir. Size hayran kalmaya başlayacaktır. Bu sizin sabrınızın, o güzelim sabır ağacının meyve vermesi olacaktır. Olgunlaşmalar ateşin bağrında yana yana gerçekleşiyordu. Bütün meyveler güneşin yakıcılığına dayana dayana, hem güzelleşiyordu hem olgunlaşıyordu. Gölgelerde kalan meyvelerse hem yeterince büyümüyor hem de güzelleşemiyor hem de olgunlaşamıyordu. Yanmadan yakmak olabilir miydi? Olgunlaşmadan olgunluğa yol olmak mümkün olabilir miydi? Ayeti kerimede bu hastete ancak sabredenler hayre ve ruh olgunluğa sahip olanlar erişirler buyruluyordu. Ayetin ortaya koyduğu mana çok büyük bir manaydı. Etkin bir reçeteydi. Bu reçeteyi kullanmak, bu ilacı içmek her kişinin kârı değildi. Ancak engin yürekler, çelikleşmiş irada sahipleri, nefislerini sıkı bir denetime tutabilenler ancak bu güzelliklere vasıl olabilirlerdi. Geçici olarak bu güzellikler gerçekleştirilebilirdi. Bunu da küçümsememek gerekirdi. Ama asıl olansa bu özelliklerle donanmaktı ve bu özelliklerle bir hayat yaşayabilmekti. Nefsâniliğe, ilkelliğe, hamlığa olanca güçle yol vermemek vardı. Ahlakın, adaletin ve insafın bütün sınırlarını çineyip hakka karşı saldıranlara, iktidar sarhoşluğuyla başı dönmüşlere hakkı tebliğ ederken, bir dav misali olmak vardı. Bunun için nefsini imanın, aklının, şuurunun önüne vermek vardı. Elbette bütün bunlara rağmen taşlaşmış kalplere girilemezdi. Şair öyle diyordu. Taş, taş değil, bağrındır taş senin. Nereni nasıl yaksın bu ateş senin? Taşlaşmış kalpler vardı. Vardı ama insanlık âleminde bunların sayıları son derece azdı. Onun için Allah'a davet edenlere engel olunamazdı. Acı olan şuydu. Kötülüğe iyilikle karşılık verenler, hele hele kötülüğe en güzel bir şekilde karşılık verenlerin sayısı da çok azdı. Olgun insanların sayısı da çok azdı. Zira olgunlaşmak çok zordu. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyordu. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. İki günü eşit olan Ziyan içindeydi. Daima yürüyüş hali vardı. Adım adım olgunlaşma çabası vardı. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan bekir sağlam.